689. konu, Hazreti Peygamberin Medine'nin hurması hakkında Saad bin Ubade ve Saad bin Muaz'a danışması, Hendek Savaşı'nda halk şiddetli bir muhasaraya maruz kaldığında Resulullah Gatafan kumandanları olan Uyeyne bin Hısne ile Haris bin Avef el-Mürriye haber gönderdi, askerleriyle beraber Medine muhasarasını bırakıp gittikleri takdirde Medine hurmalarının üçte birini kendilerine vereceğini bildirdi, Resulullah ile onlar arasında sulh bu şekilde cereyan etti, hatta bir sulhname yazdılar, fakat daha imzalanmamıştı ve kesin şekli de daha belirlenmemişti, ancak aralarında bu hususta konuşmalar cereyan etmekteydi, Hz. Peygamber bu işi yapmak istediğinde iki saat I huzuruna çağırdı, onlara bu işi açtı ve kendileriyle bu hususta istişare etti. İkisi de, ''Ey Allah'ın Resulü, bu işi sen mi istiyorsun, yoksa bu, yapılması gereken bir ilahi emir midir?'' dediler. Hazreti Peygamber, ''Ben yapmak istiyorum. Bunun sebebi de Arapların hepsinin aynı istikametten o ok katmakta olmalarıdır ve sizi her taraftan muhasaraya almalarıdır. Onların birliklerini bu suretle bir dereceye kadar kırmak istedim.'' buyurdu. Saat bin Muaz, ey Allah'ın Resulü, biz ve bu kişiler Allah'a şirk koştuğumuz, putlara taptığımız bir zamanda ve onlar bizim tek bir hurmamıza göz dikemezlerdi, ancak misafirimizken veya satın alarak yiyebilirlerdi, Allah bizi İslam'la şereflendirmiş, hidayet etmiş, bizi seninle ve İslam'la aziz kılmış olduğu halde mi, biz bunlara mallarımızı vereceğiz, Allah'a yemin ederim bizim buna ihtiyacımız yoktur, onlara kılıçtan başkasını da vermeyiz, Ta ki, Allah bizimle onlar arasında hükmetsin, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sen bilirsin, dedi ve Saad bin Muaz Sayife'yi Resulullah'tan aldı. Oradaki yazıları silerek, onlar, bize yapmak istediklerini yapsınlar, dedi.